Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın kullarına gönderdiği bir mektup. Fani'den bir mektup gelse, bir aplattan, bir dosttan, açıp tekrar tekrar okuruz. Hele sevdiğimiz bir kimseden gelse, alıp onu okuduktan sonra bir, yüksek bir şeye kaldırır, bir rafa. Belki tekrar okuruz diye. Cenab-ı Hak da kendilerine, Rablerine ayetleri okunduğu zaman, yani Kur'an ayetleri okunduğu zaman onlara da ve kör davranmazlar buyuruyor. Demek ki bir mümini Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri bir duygu derinliğine götürmesi lazım. Zaten hep Kur'an-ı Kerim insana tefekkürü, düşünceye sevk ediyor. Kur'an bize canlı bir harita. Devamlı Kur'an bize hitap ediyor, konuşuyor bizimle Kur'an. Ne kadar Kur'an'ı duyabiliyoruz, kalbimin derinliği kadar duyabiliyoruz. Keyf Suresinin sonunda, sonlarındaki ayette, bütün denizler mürekkep olsa, misli olsa onların mürekkepleri biter, Allah'ın kelimeleri bitmez buyuruyor. Kur'an'dan hissemiz nasıldır? Bilal radıyallahu anlatıyor, Ayşe validemiz, Bilal geldi diyor, sabah ezanı okumaya diyor, Allah Resulü'nü gördü diyor. Çok perişan vaziyetteydi Allah Resulü diyor. Gözlerine damlalar akıyor ve secdini ıslatmıştı. Dedi, Ya Resulallah, Allah sizin geçmiş gelecek bütün her şeyinizi affetti. Niye bu kadar kendinizi yıpratıyorsunuz? Efendimiz şükreden bir kul olmayayım. Buyur. Ondan sonra Bilal dedi, bugün bana öyle bir ayetlerindi ki, bu ayetler beni bu hale getirdi. O ayetler, Ali İmran Suresi'nin 190. ayetinden 200. ayete kadar olan ayetler. Orada yine cenab Hak tefekkür e davet ediyor. Yerin ve görün yaratılışı, gecenin gündüzü birbirini takip etmesi, Akıl sahibi ibretler var. Ondan sonra yine nasıl bir mümin gönlü Cenab-ı Hak istiyor? Ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken Allah'ı unutmazlar. Cenab-ı Hak zikrederler. Bu ayetler diyor, beni diyor, bu hale getirdi diyor. Tefekkür ederler. Ya Rabbi sen bu yeri, göğü, içindeki bütün boşuna yaratmadın derler. Yine Cenab-ı Hak diğer bir ayet-i kerimede biz yer ve gök arasında ne varsa buna bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık diyor. Hepsini gerçek bir sebeple yarattık buyuruyor. Demek ki Sadi dediği gibi her yaprak bir divan. Ağaçlar, ağaçlardaki her bir yaprak bir kitap. Fakat gafile ise bu körebe oynayana ise bütün yapraklar diyor bütün ağaçlar bir yaprak hükmünde değil diyor. O da bakar kör olarak, yani kalbi bakar kör olarak bu kainatı dolaşır. Bu kadar ibret akışlarından, bu kadar kudret akışlarından kalp hiçbir şey duymaz. Kalp perdelenmiş oluyor. Gözümüz ne yapıyor? Sonsuz mesafeleri gözüyor. Gözümüz öne bir bant koysak hiçbir şey görmez. E demek ki kalbin de üzerine bir bant çekildiği zaman o kalp hiçbir şey görmüyor. Cenab-ı Kur'an'la hep tefekküre. Kainat, gök, yeryüzü, toprak, topraktan verdiği mahsuller. Hepsi insanı taklit. Hayvanlar insana takdim. Cenab-ı Hak onları bildiriyor. Arı insan insan için malzeme hazırlıyor devamlı, İnsan hayatı için. Ve manevi ve şifa için insana. Her şey insana. Manzaralar, uçanlar, suliyetleriyle ibret. Yılanlar, çıyanlar, akrepler, azabı ilahi ve içindeki ibretlerle. İnsan ufacık bir akrepten korkuyor. Tavuk o akrebi yiyor. İnsan tavuğu yiyor. İç içi hikmetler, içi derinlikler. Bela Cenab-ı Hak elbab, efe la yakulun ta'kulun akıl sahipleri idrak etmez misiniz? Akıl erdirmez misiniz? Devamlı bir bizi, bir vicdani bir istinkâ, bir tefekküre cenab bizi davet ediyor. Yaratılışımızı da tefekküre davet ediyor. Bir toprak unsuruyuz. Toprak unsurumuzdan bir sperm haline geldik. Toprak yiyoruz, toprakla geçiniyoruz. Hayatımız toprakla. O spermden bir Alaka haline geldik. Bir pıhtı. Çekizli bir pıhtı. Donuk. Cihazlar daha karmakarış. Teşekkür etmemiş. Oradan mudga tenasip olmayan bir vücut. Şekilsiz bir vücut. Çiğnenmiş diş iskanı bir et misali. Ondan izam kemikler yazıyor. kaslar kemiklere sarılıyor. Ondan en güzel bir şekil meydana geliyor. O şekilde dünyaya insan bir bebek haline çıkıyor. Bir acizlik. Azizden sonra bir güç kuvvet. Hemen o amirhu. Onların müküsü filhar o gücün kuvvetin ters yüz olması, vücudun şakülünden kayması, aslında saçın saçının ağarması, efelaya akıl, insan aklıyla edemez. Yedi ayet, sizi öldüreceğiz, tekrar dirilteceğiz buyuruluyor. Yine Cenab-ı Hak diğer bir ayette Kaf suresinde ilk yaratmakta bir acizlik gördünüz mü? Var mı bir acizlik diyor? Ayda güneşte bir arıza var mı? Havanın oksijeni değişiyor mu? En modern bir uçakta bile şimdi diyor eğer diyor oksijen düşerse diyor kabin basıncı olursa diyor maskeler düşecek. Bunu alacaksınız diyor o şekilde limana kadar gideceğiz diyor. Hiçbir bir ateist bile bir dinsiz imansı bir düşünüyorum acaba yarın havanın oksijeni değişir mi? Bir sırtıma bir tüp alıp tüple gezim diye düşünüyor mu? İlahi irade ihtimat halinde bütün kâinat. Fakat nefiste öyle bir engel var ki kalbinin üzeri bir bant çekiyor, hiçbir tarafı göremiyor. Cenab-ı Hak işte kendilerine Rab'lerin ayetlerini okunduğu zaman o müminler öyle bir duygu, öyle bir hassasiyet, öyle bir incelik, zerafet içinde olurlar ki Allah'ın ayetlerine karşı sehır ve kör davranmazlar buyuruyor. Cenab-ı Hak bizi ne kadar seviyor, ne kadar bizi terbiye edinmemizi istiyor. İçimizde bir hadise var. Dışımızda iblis var. Eûzübillahimine şeytanın racim diyoruz. Cenab-ı Hak korumamızı istiyor. Onun vesvesesinden kurtulmamızı istiyor. İçimizde bir nefis var. Bunu da ham halden kamil hale getirmemizi istiyor. Fe elhemâ fucurâ ve takva. İçimizde fucur ve takva var. Mevlana diyor ki Musa da diyor. Firavun da senin içinde gizlenmiş durumda diyor. İçimizdeki Firavun hissiyatı bizi fucura götürüyor. Takva hissiyatı Cenab-ı Hak yani. Bir harp meydan içimiz. Kat eflamen zekâha iç âlemini temizleyen yedi yeminle geliyor. Kat yine orada bir teyit. Kat eflamen zekâha iç âlemini temizleyen felaha erdi. Bütün ibadetlerimiz, duyarlılığımız, hissiyatımız, Kur'an kararını derinleşmek, kainat sayfalarını okuyabilmek, kendimizi okuyabilmek iç dünyamızı, dış dünyamızı bunların hepsi insanın bir eğitimden geçmesi. Kendisini yani Allah'a yaklaşsa bir eğitimden geçmiş. Kat eflem <gülüyor> Sayır ve kör davranmazlar buyurdu. Yine ondan sonra hocamızın okuduğu son ayette Rabbena <gülüyor> ve Dünyadaki saadetimiz, ahiretteki saadetimiz bunun için güzel bir eşler ve güzel bir nesiller. Cenab-ı Hak bize bir saadet bir saadet müjdesi veriyor. Ondan sonra vecalinen müttakine imama bize takva sahiplerinde önder olmaması. Bir mumune olmamızı toplumda istiyor. Rabbimiz. Yani bir mümin toplumda önder olmalı. Doğru yolda gidenleri önder olmalı. Böyle bir Müslüman bir şahsiyet vazetmeler. Yine Rabbimiz işte diyor onlar diyor onlara sabretmelerinle karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek. Orada daima bir hürmet ve güzel bir şekilde karşılanacaklar onlar. Bu halde rüye içinde, bu duygular içinde, bu yaşayı içinde bulunanlara Cenab-ı Hak onlar için büyük bir mekafat bildiriyor. Fakat tabi bu hadiseleri de mukamet etmek için bu işlere de bir sabretmek lazım. Bu nefis imtihanına bertaraf edebilmek. Bu halde rüye içine bünebilmek. Bu diğer gamlığa kavuşabilmek. Bu bir anda olacak bir iş değil. Kolay bir iş değil. İşte bunların zirvesi peygamberler oluyor. Eshab-ı kiram bunun bir misal. Allah'ın dostları buna bir misal. Ve bize böyle bir ufuk, böyle bir numune önümüzde bir fiili kıstas var. Ve bu şekilde sabredilerek bu eğitimi kazanabilme ve bu şekilde cennette bir mükafat. Yine Rabbimiz son ayette bizden ne istiyor? Yine son ayette. Resulüm sen onlara de ki onların, o müminlerin duaları olmasa, Allah'a ilticaları olmasa, Allah'ta yaklaşma, Allah'a kulluk, bu hissiyat içinde olmasalar, onların duaları olmasa, ey peygamber onlara söyle, o insanlar ne işe yarar diyor Cenab-ı Hak. Ne işe yarar o insanlar buyuruyor. Cenab-ı Hak gafletten muhafız buyuruyor.